Birçok hak ihlaline, ah, ihlalini de içinde barındırıyor. Üreticiler ve tüketiciler açısından baktığımız zaman şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ne anlama geliyor o? Biz bugün Kadıköy Gıda Kooperatifi Gönüllüsü Özlem Işıl ile konuşacağız. Hoş geldin Özlem programımıza. Hoş bulduk merhaba. Ee, birçoğumuz duyuyoruz aslında ee, şeker fabrikaları özelleştirilmek isteniyor. Bir kesim var bunun çok iyi olacağını düşünüyor. Bir kesim de bunun çok tehlikeli ve riskli olduğunu söylüyor. Ve bununla ilgili çalışmalar başlattı. Bunun engellenmesiyle ilgili. Şeker fabrikaları şu anda ne durumda? Yani şeker fabrikalarını kim işletiyor? Kim yönetiyor? Ürün nasıl ilerliyor? Bir şu anki durumundan bir e, bahsedelim istiyorum. Evet. Aslında şeker fabrikalarının özelleştirmesi yeni bir süreç değil. Hı hı. Ee, zaten sanırım o sürece dair müdahil olmayı da biraz kaçırmış durumdayız evet. e, toplum olarak. Habersiziz. Evet, e, yani e, özelleştirme yüksek kurulunun 2016'da aldığı bir karardı bu. Şeker fabrikalarının özelleştirmesine dair daha ev evveliyatı da var. Yani adım adım aslında e, 1-2-1-2 özelleştirmeye başlanıyordu. Şu anki durumu... Devletin bir kamu kurumu olarak var olan var. Bunun bir kısmına eklemlenmiş e, şirket sermayeleri, devlet dışı sermaye de var. E, ama e, durumun kendisi şu an ciddi bir şeker pancarı üreticisinin o fabrikaları üretim sağladığı, orada işlendiği ve yani şeker pancarının işlendiği ve bizim sofralarımıza gelen bir süreç var şu anda. E, özelleştirmeyle birlikte değişecek olan şey aslında birçok başlığı kapsıyor birincisi kamusal bir perspektif olarak birçok şeyi yerinden Hı -hı. <gülüyor> yeniden oynatacak. oynatacak yeniden tanımlayacak ikincisi toplum sağlığı için Hı -hı. bir karşılığı olacak bu işin bir diğeri ekolojik yaşam için bir ee, değişikliğe ve olumsuz anlamda bir değişikliğe neden olacak. Hemen bu söylediğin şeyleri başlıklandıralım mı? Yani özelleştirme bir, üreticiye ne yapacak? Üreticiye ne olacak? Ee, şöyle diyebiliriz. Ee, aslında hem işçiler hem de çiftçiler açısından bakabiliyoruz şu anda duruma. Şeker fabrikaları çalışanlarının şu an 9 bin. Kişilik bir istihdam yarattığından bahsediliyor bu aile çekirdek Hı -hı. aileye çarptığınızda büyük bir rakama denk geliyor ee, özelleştirme ile birlikte e, bu çalışanların 4B'ye aktarılacağı gibi bir iddia var sözleşmede böyle bir Hı -hı. maddenin yer alınacağı söyleniyor ama bu aslında e, şirketlerin egemenliğini sağlayan bir yasa tasarısı. Sizi güvencesizleştiren hı hı. ve daha korunaksız bir hale iten bir yasa tasarısı. Bunun durumunda işte işten çıkartmalar e, çok daha rahat sözleşmeyi feshetmeler yaşanacak. Bu e, çalışan emekçi kesim için böyle olan. Bir de e, çiftçiler hı hı. için şeker pancarı üreticileri için bu işin bir karşılığı var. E, o da e, tarımsal faaliyet alanları zaten gittikçe daralıyor. E, coğrafyamızda da e, bundan yaklaşık 20 yıl önce şeker pancarı üreticilerin 50 bin çiftçi olduğu hmm. e, söyleniyor bin. şu anda 20 yılın şu anda 105 bine hmm. e, inmiş şeker pancarı üreticileri Bu demek ki tarımsal faaliyet gösterilen e, e, alanın toprağın azaldığı üreticilerin çiftçilerin Üretmekten geri vazgeçli. çekildiği, vazgeçirildiği anlamına geliyor ee, ve biz eğer e, şeker fabrikaları özelleştirilirse bütün bu zincirleme olarak e, bu süreci peşinen ...kabul etmiş olacağız. Yani e, şeker fabrikaları özelleştirilirse... ...çiftçi üretimden vaz mı geçirilecek... ...ve alanlar daha da mı daralacak? Çünkü e, alanlar daha daralacak... ...çünkü şöyle bir şey... ...şeker fabrikalarını özelleştirmek... ...aslında bir ekonomik kriz e, yanılsamasıdır. Yani biz bunu e, kendi e, tarihsel deneyimimizde... ...birçok kez yaşadık. Elimizdekini satıyoruz. Evet, para yani için. E, bir ekonomik krizimiz var... Satıyoruz oradan hı hı. bir geliri e, elde etmek istiyoruz ve bunu başka sanayilere veriyoruz. Bunun bir kısmı savaş sanayi büyük bir kısmı. Hı hı. Bu, bir krizin e, çıktısı olarak. E, dolayısıyla bu aktarım mekanizmaları içerisinde hep bu özelleştirmeler önemli bir ekonomik parametre olarak e, devlet elinde durur. Bugün de yaşanılan şeyden biri o. Ama e, diğer bir karşılığı da üretici... Evet, üretim araçlarından el çektirilmiş olacak. Çünkü gittikçe kotası artan bir n e, nişasta hmm. bazlı şeker gerçeği var. Ve aslında dayatılan şeyin kendisi bu. Hmm. Bu da aslında çok e, belki de bütünlüklü olarak bakmak gerekecek. Yani bunun toplum sağlığı açısından e, ele almak gerekecek. Çünkü e, nişasta bazlı şekerde yüzde elli. Glukoz yüzde elli, fruktoz oranı daha da yükselir. Hı hı. E, ama şeker pancarında bu yüzde elliye yüzde elli gibidir. E, önemli bir neden bunun işlenmesi çok daha az maliyetli. Hı. Bir sanayi girdisi olarak N5'e... Önemli bir girdi, ucuz maliyetli evet. bir girdi. Dolayısıyla bunun gıda içerisinde olması devlet eliyle yasalaştırılmış, çoğaltılmış, şirkete ucuz bir maliyetli gıda e, işleme Katkan aracı maddesi, katkı evet. maddesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla e, bu GDO'lu Mısır'a kadar giden bir süreç halini alacak. Evet. Çünkü n e demek. Doğulu mısırın çok fazla olması demek evet. onun ana maddesi olması evet. bu hayvancılığı etkileyecek ee, yani böyle zincir şeklinde top yani bireye kadar yani doğa onun içerisinde yaşayan her türlü varlığa kadar gidecek olan bir süreç var. Peki tüketici açısından baktığımız zaman sadece sağlığı tehdit eden bir durum mu var yoksa? Ee, ee, başka tarafları da var mı bilmediğimiz, ee, göremediğimiz tabii ki yani sonuçta biz kentli e, tüketicileriz ama kentli tüketicilerin adil temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşma talepleri e, en uca kadar gittiğinizde şeker fabrikalarının özelleştirilmesini Hayır diyebilmekten ya da nb yani e, nişasta bazı şekere Hayır diyebilmekten geçiyor e, bu hem sağlığım yani sağlıklı beslenebilmenin e, çok e, bir hak talep erişilebilir bir şey <gülüyor> olmasıyla alakalı hem de e, siz büyük e, resimde birçok e, değere sahip çıkıyorsunuz gıda en temel müştereklerimizden bir Evet. Buna sahip çıkmakla alakalı. Peki e, devlet şeker fabrikalarını m, özelleştirmek isterken neyi altın tepside sunuyor? Yani bunun ne tarafını güzel gösteriyor bize? Yani o savunan taraf niye savunuyor bunu? E, aslında gıda meselesi e, yani şöyle bir önümüzde bir gıda krizi var. E, erişebilmemiz gıdaya sağlıklı, adil ve temiz gıdaya erişebilmemiz artık bir sınıf meselesi de aynı zamanda sınıfsal bir meselede. Yani e, dolayısıyla bunun e, politik bir e, ayağı var. Bize sunduğu şey e, daha ucuz gıdayı alabilmemiz. Yani sağlıksız ama daha ucuz gıda. Evet hı hı. bu yani o kapitalist sistem içerisinde bu ve bu kadar yoksullaşırken yoksunlaşırken size sunulabilecek tepsideki en önemli şeylerden biri haline evet. geliyor. Ucuz gıda sunacağız size ama bana ucuz gıdanın yerine e, sağlıksız sunacaksın. Zaten onun maliyetlerini inanılmaz düşürmüş olacaksın. Senin bana ucuz dediğin şey aslında senin için ciddi karlı bir Hı -hı. şeye dönmüş olacak. Evet. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar devam ediyoruz. <gülüyor> What well, magic spells we'll be doing for us. Açık Radyo'da 94.9'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'na sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadıköy Gıda Kooperatifi Gönüllüsü Özlem Uşıl bize şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bütün detayları anlatıyor. Neden özelleştirilmesine karşı çıktığımızı, buna neden engel olmak zorunda olduğumuzu konuşuyoruz. Peki Özlem bir de şeker penceri üretiminin iklim ve ekosistem için çok ciddi katkıları ve önemi var. Yani e, sadece hani maddi ve ticari açıdan para kısmından bakmadığımızda aslında tahribatı çok ciddi olan yani çok ciddi tahribata sebep olacak ve geri dönüşü olmayacak bir sürü e, şeyle de karşı karşıyayız. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Neden şeker pancarı ekimi çok önemli? Evet. Yani şöyle bir e, aslında tablo içerisindeyiz. Gittikçe ormanların yok olduğu, derelerin üzerine HES'lerin kurulduğu, işte yeşil yol gibi e, yaylaları birbirine birleştirecek projelerle asfaltların e, yayladan yaylaya döşendiği bir e, konjonktür içindeyiz. E, buna tabii ki temelde e, her birimizin itirazları var. Üretimin... O doğayı mümkün kılan, ekosistemi mümkün kılan e, bazı değerleri var. Şeker pancarı da aslında böyle bir e, değere sahip ürünlerden Hı -hı. biri. E, bunun için aslında senin e, kendi organda Karasaban'da yayınladığı bir e, çalışma var böyle e, rakamlar üzerinden. Hı -hı. Belki oradan biraz referansta bir şeyler Lütfen. söyleyebiliriz. E, biz de kendimiz Kadıköy Kooperatifi olarak kullandık bu verileri. E, bir dekar, e, dekar şeker pancarı. Yeah. <laughs> ...üç dekar çam ormanından... ...daha fazla oksijen sağlar. Hmm. Bu ciddi bir veri. Bir, bir evet. Bu kadar ormansızlaştırıldığımız... E, ...kentlere sığmadığımız... ...kırı... E, ...inanılmaz bir şekilde dönüştürdüğümüz... ...bir e, zamanda... E, ...bir dekar şeker pancarının... ...böyle bir kudreti çok. sahip olması... <gülüyor> ...çok önemli bir şey diye... ...düşünüyoruz. E, buğdayı oranla altı... ...ay çiçeğine göre üç buçuk kat... ...daha fazla katma değer üretir. Hmm. Bu biraz üretim odaklı Hı -hı. bir e, şey. Ama bu katma değerin kendisi sizin iş gücünüzü, maliyetinizi, çiftçinin gelirini e, artı anlamda, olumlu anlamda etkileyen bir şey. E, çapı ve hasat döneminde 250 bin e, tarım işçisine Hı -hı. E, istihdam i̇ş ediyor. Oluyor. İş imkanı oluyor demek. E, önemli başka bir veri e, var. Dekara. Doğal olarak dört kilogram saf fosfat sağlıyor, on hmm. beş kilogram potas sağlıyor. Toprağı besliyor. Toprağı yani besliyor. <gülüyor> Toprağın yeniden yeniden nefes almasını sağlıyor ve kendinden sonra ekilen buğday ve arpa gibi ürünlere e, ürünlerin verimliliğini yüzde yirmi oranında arttırıyor. arttırıyor. E, bunların hepsi. E, yani çok e, kıymetli şeyler yani bir ürünle baktığınız zaman diyorsunuz ki şeker pancarı. Hı hı. Ama bir ekolojik sistemi besleyen zincirin bir halkası hı hı. o. Onu oradan çekip aldığınızda yarın bir gün buğday ve arpa için sıkıntı evet. yaşamaya başlayacaksınız. Toprağınızı ektiğiniz şeyin verimliliğinin e, azaldığını ve sönümlendiğini göreceksiniz. Evet. Ormansızlaşıyorsunuz, ee, ormanları ekseniz bile bir çam ormanının e, orman haline gelebilmesinin yıllarıyla şeker pancarının hı hı. yıllık olarak o toprakta e, ortaya çıkması arasında devasa bir zaman Tabii. farkı var. Ve bugün ekolojik kriz zamana karşı yarıştığımız da bir kriz aynı zamanda. Peki Türkiye'de yoğun olarak şeker, şeker pancarı hangi bölgelerde üretiliyor? Ee, Burdur. Çorum, <gülüyor> Elbistan, Erzincan, Erzurum, Turhal, Yozgat, <gülüyor> iç kesimlere biraz daha yani Kastamonu biraz iç kesimlere dair üretiminin fazla olduğu bir şey. Fabrikalarda zaten bu alanlarda <gülüyor> olan fabrikalar. Peki sizin bu süreçte kooperatif olarak iletişime geçtiğiniz üreticiler oldu mu? Onların fikri de çünkü çok önemli. Onlar bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar? Hı hı. Ee, Kadıköy Kooperatifi e, çiftçi sanli organik bağ içerisinde olan bir kooperatif. E, Çiftçisen Türkiye e, Çiftçi hı hı. E, Sendikaları. Sendikaları Federasyonu. Hı hı. E, bunun içerisinde e, şeker pançeri üreticileri de var elbette. E, aynı zamanda e, onları e, sorduğumuz, yani sene sorduğumuz bu süreçle ilgili nasıl bir hak ihlalleri, e, üretici merkezli nasıl bir dönüşüm e, öngörülüyor? E, ne bekliyoruz? diye e, sorduğumuz tabii ki sorularımız oldu. Ee, onlardan da Hı -hı. E, bu konuda geri bildirim aldık. Çünkü biz e, coğrafyanın bütününe hakim olan e, insanlar değiliz. Hı -hı. Yani bir şeker pancarının nasıl üretildiğini, yani o tohumdan sofraya kadar Hı -hı. gelen süreci hep böyle kooperatif içerisinde biraz çalışarak, biraz Hı -hı. kendi kişisel e, ilgimizi ve merakımızı ve mücadele alanımızı oraya doğru yönelterek elde ettiğimiz şeyler var. Dolayısıyla e, bu konuda işte sen bize hı hı. ciddi anlamda destek oldu herkese. Bu hafta sonu yapacağımız olan atölyemizinde, şeker atölyemizinde konuklarından biri. Evet. Onu da soracağım. 13 Mayıs'tı değil mi? Evet. Buradan duyurabilir miyiz onu? Yani herkes katılabiliyor mu? Önce onu sorayım. Evet. Herkesin Katılmak katılımına size. açık olan bir atölye. Üç tane kolaylaştırıcımız var. 13 Mayıs saat 1'de Nerede? olacak. Nerede? Kıdıköy Gönüllü Merkezi'nde. Instagram, Facebook hesaplarımızdan açık adresi herkes hı hı. görebilir. Bülent Şık bize hı hı. E, nişasta bazı şeker ve halk sağlığı üzerinden e, bir girizgah yapacak. Ahmet Atılık Ziraat Mühendisleri Odası'ndan e, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin hı hı. E, kım politikaları e, üzerinde etkisini anlatacak. Ve çiftçisenden Abdullah Aysu'da üretici odaklı ve bir gıda egemenliği meselesi olarak şeker anlatacak bize. Evet. 13 Mayıs'ta Kadıköy'de böyle bir atölye var. Kadıköy Gıda Kooperatifinin organize ettiği peki Kadıköy Gıda Kooperatifi küçük bir düzeltme lütfen e, şimdi biz aslında e, tek başına bir gıda kooperatifi değiliz. Hı hı. Kadıköy Kooperatifiyiz. Kadıköy, Kadıköy Kooperatif. Tüketici Kooperatif. Sınırlı Sorumlu Kadıköy Tüketici Hı -hı. Kooperatifi diye geçiyor ismimiz. Gıda dışı adil ürünler de Hı -hı. getirmeye çalışıyoruz Şahane. aynı zamanda. Çok güzel bir düzeltme <gülüyor> oldu. E, şunu merak ediyorum. E, bu alanda bu yaptığınız atölye dışında yani şeker fabrikalarının özelleştirilmesi meselesinde bu yapılan atölye çok değerli, çok kıymetli. Çünkü e, temelde farkındalık oluşturmak en e, önemli adımdır. Bunun dışında neler yapıyoruz? Neler yapıyorsunuz e, ve bize neler yapmak düşüyor bunu engellemek için? E, aslında e, o tohumdan sofraya kadar olan bütün sürece sahip çıkmak gerekiyor. Hı hı. E, yani Kadıköy Kooperatif olarak tabii ki çeşitli etkinlikler, atölyeler, e, farkındalık e, çalışmaları yapabiliriz ama bu daha çok... ...çok daha kapsamlı büyük bir şey yani... Hı hı. ...hani Kadıköy Kooperatif'in de bir özne olarak içini alan... ...bir aktör olarak içini alan... ...ama çok daha geniş bir kesime yayılması gereken bir şey... ...çünkü bugün şeker fabrikalarının özelleştirmesine hayır demek... ...N5'e hayır demek... ...toplumu savunmak anlamına geliyor... Hı hı. E, ...dolayısıyla gıda gibi temel bir müşteriyi savunmak... E, ...için bir e, alan yaratmamız... ...bir mücadele alanı örgütlememiz gerekiyor... E, çünkü sadece insan odaklı bir şey de değil. Biz bunu savunurken e, meraları, dereleri, ormanı, hayvanları, e, insan dışındaki bütün e, var <gülüyor> olma hallerini de savunuyoruz. E, bunun için ne yapılabilir? E, bir, bir imza kampanyanız var mı? Bir imza kampanyamız yok. Ama mesela bu şeker atölyesini şey e, olarak önemsiyoruz. Bize bir çıktı sağlayabilir. <gülüyor> Belki Çünkü, bundan sonraki adımları evet, şekillendirebilir. Bir yol haritası Sunabilir. E, birlikte neler? Çünkü açık bir atölye bu. Birlikte neler yapabiliriz diye. Herkes biz mesela GDO'ya hayır platformundan çok şey öğrendik. Hı hı. Gıda üzerine mücadele etme deneyimine dair. Belki bir ne 5 aya hayır platformunun hı hı. adımlarını atmaya, çağrısını yapmaya, bunun tartışmalarını yapmaya başlayabiliriz. Hı hı. Kadıköy Kooperatif olarak olabilir. Bu göreceğiz atölyede ya da çok daha geniş e, yani bir sürü paydaşı da bir arada getiren ki bence gıda egemenliğimi ...mücadelesi burada önemli bir şey haline geliyor. Yani üretici ve tüketicinin ve tüm aktörlerin yan yana olarak şeffaflık ve karşılıklı inisiyatifle... ...o tohumun sofraya gelene kadar sürecine birlikte karar vermek hı hı. önemli. Bunu örmek durumundayız. Bir şeylerin nasıl yapılmaması gerektiğini biliyoruz hı hı. E, deneyimlerimizden. Nasıl yapılması gerektiğine dair çok daha yeni ve ufak adımlar atıyoruz. Çeşitli araçlarımız var keşfetmeye çalıştığımız. Kooperatifler, gıda, toplulukları, gıda ağları... ...bunların yan yana gelme pratikleri. Bunları daha da çoğaltacak ve böyle... E, o sesimizi güçlendirecek araçlar inşa etmemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim Özlem programı konuk olduğun ve şeker fabrikalarının neden özelleştirilmemesi gerektiğiyle ilgili bizi bilgilendirdiğin için. Ben teşekkür ederim çok ee, keyifliydi. Evet değerli dinleyenler bu hafta sonu 13 Mayıs'ta mutlaka katılın atölyeye çünkü gerçekten neden şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı durmamız gerektiğini, neleri kaybedeceğimizi, bize nelere mal olacağını orada çok net öğrenebiliriz hem sağlık hem iklim hem toprak hem de Dünyamız için Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam programından hepinize sevgiler diliyorum önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakal. Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo program destekçisi olun